Elhamdülillah Vessalatu vesselamu Ala rasulillah Kardeşlerim Bugünkü dersimizin Konusu Tevhidin Mana ve mahiyeti Hakkında olacaktır Tevhid akidesi Dinimizin temel öğretilerinden olmazsa olmazlarındandır. Ve tevhid kelimesi birlemek manasındadır. Vahye dayalı olan semavi dinlerin vazgeçilmezlerinden bir şart ve emirdir. İslam dininden başka bütün dinlerdeki tevhid akidesi onulmaz yaralar almış ve aslından inhiraf ederek şirke ve küfre kaymıştır yani bugün Hristiyanlığın aslı da Allah Azze ve Celle'den gelmiş vahiy Yahudiliğin aslı da Allah Azze ve Celle'den gelmiş vahiy ama hahamlar ve papazlar ne yapmışlar çeşitli meselelerle müdahale etmişler dinin tevhidine Tevhid aslına insan aklı girince Allah Azze ve Celle'nin safi olan gönderdiği vahiy ne yapmış? Bozulmuş. Evet, <gülüyor> Müslümanların da daha önceki ümmetlerin düştükleri dalalet ve şirke düşmemeleri için tevhidin ne olduğunu, mana ve mahiyetinin durumunu, Tevhidi nelerin hasıl ettiğini, yani neler tevhid? Tevhid tevhid de sadece ismi var, cismi olmayan bir şey mi? Zümrüdağın Anka kuşu gibi, yahut da Kaf Dağı gibi. İşte tevhidi nelerin hasıl ettiğini, hangi inanç, düşünce ve davranışların tevhidi bozacağını bilmemiz gerekir. Bunun yanında Kişilerin tevhidi aslına uygun olacak şekilde, kişiler derken, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenleri ne yapıyoruz? Ee, kastediyoruz Kur'an, sünnet ve sahabe icmağından öğrenmesi, uygulaması ve ona sahip çıkması gerekir. Bu akidenin gereği olarak insanlar, mümin veya müşrik, Kafir veya iman ehli itikadi yönden hayırda ve şerdedirler diye iki gruba ayrılırlar. Bu akideye sahip çıkan insanlar dareynin saadetini elde ederler. Dareyn hem dünya hem ahiret demek. Cenn ahirette de cennete girmeye hak kazanırlar tevhid ehli olanlar. İnsanlar arasındaki hak ve batıl mücadelesi bu inancın ortaya koyulmasıyla peygamberler tarafından başlatılmış, doruk noktasına da Muhammed Aleyhisselam'la ve onun şerefli ümmeti sayesinde sahabe-i kiram, tabi'in ve etba'u tabi'nin yapmış oldukları gayretli çalışmalar sayesinde çünkü ne çalışma yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin vahyini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini topladılar, cem ettiler. Bize kadar intikal etmesine sebebiyet verdiler. İşte <gülüyor> onların bu sayu gayretiyle son durumunu ve en kamil şeklini almıştır. Şu bir gerçektir ki, bu akidenin dünyaya yayılması ve hakim olması için kılıçlar çekilmiş, canlar feda edilmiş, bu inanç uğruna öldürülmüş ve ölünmüştür. İnsanları tevhidle tanıştırıp zulüm ve şirkten kurtarmak için zalim tagutlara cihat ilan edilmiştir. Bazı kimseler tagut tagut deyince sadece devlet yöneticilerini yöneticileri ne yapıyor? algılıyor. Halbuki tağut nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle'ye itaati ve ibadeti engelleyen her şey taguttur İnsanın kendi nefsi olabilir. Karısı olur, çoluğu çocuğu olur, malı mülkü olur, makam mansıp hırsı olur. Bunların hangisi Allah Subhanahu wa Teala'ya itaati ona ibadeti Engelleme hususunda bir mesele ortaya koyuyorsa bu adamın adı tavuttur. İster devlet reisi olsun, ister aile reisi olsun, ister kabile reisi olsun, ister muhtar olsun, kim olursa olsun, isterse şimdiye kadar saymış olduğumuz kişinin nefsi olsun. Adam çoluğu çocuğu var, malı mülkü var, çoluğundan çocuğundan ötürü malından mülkünden ötürü ne yapmıyor? Zekatını vermiyorsa. Namazlarını vaktinde kılmıyorsa, işte bu onun için tavhut olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye itaat burada ne yapmıştır? İkinci plana konulmuştur. İkinci plana geçeren her şeyin adı tavhuttur. <gülüyor> evet. Yarın ahirette bütün insanlar tevhide ne kadar sahip çıktılar, onu nasıl hayat düsturu kabul ettiler, onun hakim olması, yayılması için ne kadar çaba sarf ettiler, bütün bunlardan hesaba çekileceklerdir. Bak insanlar diyoruz, bu insanlara peygamberler de dahil. Allah Celle Şanuhu peygamberlerini bu meselede sigaya çekerse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dayan, peygamberin ümmeti olduğunu iddia eden bizleri sigaya çekmeyecek mi? Onun için ne yapmamız lazım? Tevhidi çok iyi anlamamız lazım, çok iyi bir şekilde hayatımıza tatbik etmemiz lazım ki Allah Celle Şanuhu bize bir şeyler sorduğunda Ya Rabbi biz böyle böyle yaptık ancak elimizden bu geldi diyebilelim. Ama insan ne yapacak? La yükellifullahu nefsen illa vüsahe. Allah Celle Şanuhu hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez ama her şeye, herkese bir şey yükler herkesin vazifesi var gücü kadar kaldıracağı efendime söyleyeyim miktar kadar evet onun için yaratılış gayemiz olan tevhidin ne olduğunu gayet iyi bilmemiz delilleriyle öğrenip ona göre itikat tutmamız çok önemlidir şimdi herkesin bir tevhid anlayışı var ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tevhidden acaba kim bahsediyor? Önemli olan o. Kardeşlerim, tevhidin lugavi manası, yani lugavi mana ne demek? Açtığımızda kamusları, açtığımızda sözlükleri, açtığımızda kelimelerin ne manaya geldiğini bize bildiren kitapları açtığımızda, Arapça'da bunu tef'il vezninde olduğunu görürüz. Bu da bir nesneyi birlemek ve bir kılıp teklemek demek. Istilahi manası ise yani istilahi mana ne demek? Kur'an ve sünnette tevhid dediğinde tevhid kelimesi geçtiğinde oradan ne anlaşılması gerekli? Yani o tevhid kelimesinin mana ve mahiyeti Kur'an ve sünnette nasıl anlaşılması gerekiyorsa, nasıl anlaşılıyorsa, nasıl anlatılmışsa o demek. Yani Kur'an ve sünnette tevhid kelimesi nasıl geldi geçti? Bunu söyleyecek olursak Allah Subhanahu ve Taala'yı uluhiyetinde ibadetlerimizle, Allah'ın uluhiyetinde, ilahlığında, O'na yaptığımız ibadetlerle, rububiyetindeyse Allah Azze ve Celle'nin kendine has olan fiillerinde, sadece O'na ait olan, O'nun isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi birlemek manasınadır. Şimdi bazıları çıkıyorlar, artık kötüleyecekler ya, bu şekilde düşünen, bu şekilde iman eden Müslümanları, muvahhidleri kötüleyecekler ya. Diyorlar kardeşim siz tevhidi üçe ayırıyorsunuz. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Kur'an'ın neresinde var bu? Kim böyle söylemiş şimdiye kadar? Bidat çıkardı diyorsunuz. Bu diyorlar bidattır. <gülüyor> tamam. Bu bidatsa siz 32 farz diyorsunuz. Bunu nereden çıkardınız? Kur'an'ın neresinde 32 farz var? 54 farz diyorsunuz. Neresinde var? Abdestin farzları şudur. Haccın farzları budur diyorsunuz. Bunları kısımlara ayırıyorsunuz. Bu nerede yazıyor? Evet, uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi olarak kategoriye ayrılmamış bir ayet içinde bunlar zikredilmemiş. Ama Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? İlahukum ilahum vahid, sizin ilahınız bir tek Allah olandır, bir tektir. Rububiyet tevhidine delil olan, ayet Kerime Rabbus semavati vel ard O semavatın ve yeryüzünün Rabbıdır. Velillahil esma'ul hüsne fed'uhu biha İşte bu da isim ve sıfatlar tevhidine delil olan ayeti Kerime. Velillahil Esmaül hüsne Muhakkak ki en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir fed'uhu biha o en güzel isimlerle Allah Azze ve Celle'ye ne yapın dua edin yalvarın ibadet edin duanın duanın iki türlüsü var bir istek duası bir ibadet duası buradaki fed'uhu biha derken ikisi de kastedilmiş. edilmiş yani subhanallah ben birini kötüleyeceğim mi atıyorum efendime söyleyeyim tükürüğü üstüne tutarsa tutuyor tutmasa tutuyor ama öteki adam ne anlıyor ha bak bu bidatmış sen bidatın ne olduğunu biliyor musun bidat aslı astarı dinde olmayan şey demek Resulullah aleyhissalatü vesselamın devrinde olmadığı halde din namına ortaya çıkarılan koyulan şey demek var mı bunun aslı kuranda ee bidat mı La power ve la kuvvet illallah. Evet kardeşlerim, Tevhidin insanlar hakkındaki gayelerinden birisi de, bunu iyi dinleyin, ezberleyebilenler bunu ezberlesinler. Gerçekten çok harika bir durum bu. Allah Azze ve Celle'nin kullarını Yine kendileri gibi kullar olanların kulluğundan kurtarıp sadece Rabbul Aleminin huzurunda onun için kul oldukları şuurunu vermek ve bunu sağlamakla beraber gerçek hürriyetle tanıştırmak ve Allah Azze ve Celle'ye kul olmanın lezzetini Allah'ın Celle Şanuhu kullarına tattırmaktır. Neymiş?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 Azze ve Celle'ye kul oldukları Şuurunu vermek ve bunu Sağlamakla beraber Gerçek hürriyetle Onları tanıştırmak Ve Allah Azze ve Celle'ye Kul olmanın lezzetini Allah Azze ve Celle'nin Kullarına tattırmaktır Sübhanallah Açıkla açıklayabildiğin kadar Artık bunu ilminin derinleyince Şimdi kardeşlerim Bazı insanlar ne yapıyorlar? Sevdikleri kişilere kul kurban olayım diyorlar. Yahu senin kul kurban olduğun adam zaten kendisi kul. Sen kula kulluk edersen senin hürriyetin nerede? Adam şimdi ne yapıyor? Sevdiği kişiye, liderine kul kurban olacağını söylüyor. O lider de bunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Bundan seviniyor. İşte bu adam eğer Allah Azze ve Celle'ye itaati, Allah Azze ve Celle'ye ibadeti engeller bir vaziyet tutunduysa bu kişi, bu kişi için nedir? Tağuttur. Adam ne diyor şimdi kitabında? Şeyh'in sana diyor namaz kılmamayı emretse ne yaparsın? İki kişi, iki alim konuşuyorlar. Şeyh'in sana namaz kılmamayı emretse ne yaparsın? Birisi diyor ki emreker hen uyarım. Ötekisi diyor gönül hoşnutluğuyla uyarım. Vallahi bu şirktir işte. Kim bu şekilde düşünüyorsa Allah Azze ve Celle beş vakit namazı emrettiği halde kendi liderlerinin sözüyle bu kimseler namazı askıya alıyorlarsa, vaktinin haricine çıkarıyorlarsa, bu kimse onlar için nedir? Tağuttur. Çünkü Allah'a itaati, ibadeti ne yaptılar? Evet. Engellediler. Evet. <gülüyor> Subhanallah. Subhanallah. Böyle kimseler, milleti maddi ve manevi yönden, sömürmenin yolları olarak dini kullanıyorlar. Filan Evliya'nın oğlu ve filan peygamberin torunu, Muhammed Aleyhisselam'ın sulalesinden geliyor. Olmakla da sair Müslümanlara karşı bir üstünlük taslıyorlar. Onları adeta her işlerinde de meccanen kullanıyorlar. Bugün çevreye bir baktığınızda ne yapıyorsunuz? Bunu görüyorsunuz. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ashabu canını veriyordu Resulullah'a. Ama Resulullah bir torbasını dahi pazardan almış olduğu yiyeceğin içinde bulunan torbasını dahi ne yapmıyordu? Sahabesine taşımıyordu. Ne diyordu? Kişi kendi erzakını kendi taşımalı. Ebu Hurayra'yı radiyallahu anhu Resulullah Aleyhisselam bir yere giderken Medine'ye bırakıyor. Ebu Hurayra ne yapıyor? Dağdan odun yükleniyor, geliyor, diyor ki emire yol açın, emire yol açın, emire yol emir, hamal. Sırtında odun var. Allah Allah. Sübhanallah, sübhanallah. Şu alçak gönüllülüğe bakın ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu bizim inancımıza göre yarın Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraber cennette olacak bugün biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sülalesindeniz bize kul olacaksınız kurban olacaksınız köle olacaksınız diyen kişiler acaba yarın ahirette kimle beraber evet kardeşlerim işte bunlar Kula kulluğun bir kısmını teşkil eden şeylerdir. Tevhid bunları reddeder. Kullar arasında adaletin tesisine çalışır. Üstünlüğün takvada olduğu prensibini de yerleştirir. Rabbimiz Celle Şanuhu, <gülüyor> Nisa suresi 36. ayeti kerimede "Ve abdullah'a ve la bihi şey'a" buyuruyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği ve Muhammed Aleyhisselam'ın da uygulayıp tarif ettiği şekilde ibadet edin. Ve ona hiçbir şeyi, ona hiçbir şeyi, bunlar seçilmiş peygamberler veya mukarrep melekler dahi olsa ortak koşmayın buyurarak tevhidin ve onun gerekliliği olan ibadetlerin nasıl ve kime olacağını hükme bağlamıştır. Allah Azze ve Celle va'budu buyurdu. İbadet edin. İbadet edin dedi de. <gülüyor> İsteyen istediği şekilde ibadet etsin mi dedi. O ibadetin kime olacağını, ibadetin nasıl olacağını, ibadetin şeklini şemailini de ne yaptı? Bazen kendisi kamil şekilde, bazen de Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın vasıtasıyla kullarına bunu ne yaptı? En açık şekilde bildirdi. Evet kardeşlerim, şimdi kullardan ibadet edenleri biz üç grupta ne yaparız? Görürüz. Üç grupta biliriz. Birinci grupta olanlar ibadetlerini ve taatlarını sadece Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın öğretisi, emirleri ve tarifleriyle yetinen gerçek müminler yani ibadetleri, taatları, akideyi Allah Azze ve Celle nasıl emrettiyse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl gösterdi, yaşadıysa, o şekilde icra ve ifa eden grupta olanlar. Bunlar gerçek muvahid müminlerdir. Bunlar selef-ü salihinin akide ve ameline sahip çıkan gerçek Müslümanlardır. Gerçekten muvahidlerdir bunlar. Yaptıkları ibadet ve taatlardan fayda görecek olan Dünyada ve ahirette mutlu olacak olan grup da bunlardır. İkinci grup ibadet edenler ise bazı hareketleri yaparak ibadet ettiklerini sanıp hiçbir asla aslara tutunmayan ibadetlerini delil üzere bina etmeyen sefihlerdir. Budistler Şintoistler, putperestler, insan aklının ürünü olan dinlerin sahipleri bu kategoriye ne yapar? Girer. Adamın neyi var? Bir putu var. Gidiyor almış eline bir zil çalıyor. Putu uyandırıyor. Tatlı götürüyor puta. Tutu, tatlıyı yiyip içmiyor. Beş dakika önünde duruyor. Ondan sonra götürüp odasında kendisi yiyor. Ya subhanallah. Kardeşim bu tatlıyı yiyecektin neyazil çaldın putun önünde hemen onu pişirdiğin taşırdığın <gülüyor> gidip yeseydin. Allah akıl fikir versin. Yani gerçekten Allah azze ve celle buyuruyor onlar hayvanlar gibidirler. Belki hayvanlardan daha aşağıdırlar. İşte böyleleri hayvanlardan daha aşağı. Subhanallah. Vallahi gülünç bir durumda bunlar. Evet. Ya Allah, ya Allah. Üçüncü grupta olan kimseler ibadet yapıyor. Birinci grup, birinci grup, üçüncü grupta olan kimseler ise dinlerinin aslı tevhid olduğu halde onu herhangi bir şekilde bozup akide ve amellerini ifsad etmiş olarak icra edenlerdir ki bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Musa Aleyhisselam'ın Kavmi, İsa aleyhisselamın kavmi ne yaptılar Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın devrinde itaat ve ittiva ettiler peygamberlerine necat üzere oldular ama ne zaman peygamberleri Musa aleyhisselam vefat etti İsa aleyhisselam Allah azze ve celle tarafından Allah'ın katına çekildi ondan sonra ne yaptılar Gelenler o tevhidi bilemedikleri için, sarılamadıkları için, sahip çıkamadıkları için ne yaptılar? Bozdular, tefsir ettiler. Bir kısmı, 3. kısım bunlar. Bu kısmın içine giren bir grup da var, o da bizi ilgilendiriyor. Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde itikat tutarken veya amel işlerken yani bir şeye inanırken yahut da bir şeyi icra ederken, vahye öncelik vermeyen, kardeşler burasına dikkat edin, akıllarını ön plana çıkarıp vahyi akıllarına göre şekillendiren, sahih hadisleri inkar yoluna gidip Kur'an ve sünnetin arasını ayıran, adeta peygambersiz bir din ortaya koymak isteyen zındıklar da bu kategoridedir bakıyorsun adama 1500 seneden beri ümmetin sıhhatinde ittifak ettikleri hadisleri ne yapıyorlar? akıllarına uymadı diye bir kalemde çiziyorlar Ya Allah rahmet etsin Ebu Hanife rahimahullah Müçtehid imamlarımızın arasında akılcılığıyla, reis sahibi olmakla öne çıkmış, tanınmış birisi. Ebu Hanife'nin rahimahullah kabul ettiği hadisleri ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Neymiş? Aklına uymamış. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı akılla Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahyi sigaya çeken kafirler bunlar. Subhanallah Subhanallah Vallahi yarın ahirette Allah'ın huzuruna çıktıklarında Yemin olsun müflis olarak gelecek olanlardan bir grup bunlar Evet kardeşlerim Bunlar kendileri sapıktırlar kendilerine tabi olan kimselerin de sapıtmasına sebebiyet veren kimselerdir. Bunların ahiretleri, yaptıkları bütün dünyadaki güzel işler ahiretlerinde bu şekilde davrandıklarından dolayı heba olacaktır. Bu şekilde davranan kimseler İslam'ın haricine çıkan, dışına çıkan gruptur. Allah Azze ve Celle bunların şerlerinden ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Kardeşlerim artık dünyada komünizm bitti. Bütün dünyevi görüşler tefessüh etti. Hepsinin cılkı çıktı. Bundan sonra haricilik yürümeyecek dünya üzerinde. Bundan sonra şiilik yürümeyecek dünya üzerinde. Bundan sonra mu'tezile görüşleri İnsanlar arasında ne yapacak? Bazı durumda yürüyecekler. Yani akılcılık, akılcılık grubu ne yapacak? İnsanların dinlerini, diyanetlerini tefessüh ettirmekte, bozdurmakta lider duruma gelecek. Allah muhafaza. Haricilik Allah'ın izniyle çökmüş. Şiilik çökmüş. Ama akılcılık propagandaları insanlara cazip gelecek dinlerini dinlerini akılları sayesinde terk edecekler. Allah azze ve celle bunlardan bizi muhafaza buyursun. Akıl lazımdır ama akıl vahyi öğrenmek için, vahyi anlayabilmek, kavrayabilmek için lazımdır. Vahiy önde akıl ne yapacak? vahye destek olacak anlayabilmek için. Evet kardeşler. Tevhid Allah azza ve celle'nin en büyük hakkıdır. Ve kulların yaratılmalarının gayesidir. Bu konuda Rabbimiz Celle ve Ala Az-Zariyat suresi 56. ayeti kerimede "O ma halaktul cinne insa" İlla li'abudun buyuruyor. Yani ben insanları ve cinnileri bana ibadet etsinler diye yarattım. Müfessirlerin babası, Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas'ın oğlu Hazreti Abdullah ki o küçüklüğünde yeni yetme, bir genç durumundaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına yakın zamanlarda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duyduğu ayetleri ve duyduğu mübarek ayetlerin açıklaması şerhi olan hadisleri daha iyi kavrasın, yerleştirebilsin kalbine diyor diye ne yapıyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onun bu sormalarından çok memnun oluyordu. Ve bir gün mübarek elini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın başına koydu. Dedi ya Rabbi bu çocuğa Kur'an ilimlerini öğret. Bunun fakih olmasını buna nasip et. Ve i̇bn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselamın duası bereketiyle ümmetin bütün müfessirlerinin kendisine müracaat edeceği ne yaptı? Tefsiri yazdı. İşte bu mübarek ilk müfessir Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın müfessiri. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i baştan başa tefsir eden de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadır. Oma ma halaktul cinnevel inse illa liya'budun illa liya'budun kelimesini illa liyuvahidun olarak ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ne demek? li liyuvahidun yani ancak beni tevhid ederek ibadet yapsınlar. Sübhanallah. Ha? Ya hani bütün ibadetleri, taatları karışıksız ve katıksız olarak sadece Allah'a hasretsinler. O ibadetten, taattan kimseye pay ayırmadan Allah'a itaat, ibadet etsinler. Evet. Kardeşlerim, bu ayetten anladığımıza göre bütün kulların yaratılmasındaki gaye ve hikmet sadece ve sadece kendilerini yaratan, rızıklandıran, her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Allah Azze ve Celle'ye aslında uygun olarak bildirilip öğretildiği tarif edildiği şekilde iman etmek ve ibadet etmeleridir. Bu ayet-i kerimenin geliş şekli bu, tevhid bu. Yukarıda daha önce geçen bir ayet-i kerime vardı. وَعْبُدُ اللّٰهَ la تُشْرِكُوا bihi şeya. Yani Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi itaat edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ayetiyle de Mahlukatın Allah Azze ve Celle'yi her şeyinde birlemek manasına gelen tevhid için yaratıldığını açıkça haber vermektedir. Yani bu da Nisa suresi 36. ayeti kerimeydi. Bu, bu iki ayetin belirttiği üzere Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, ona hiçbir şekilde ortaklar koşulmaması, ve ibadet türlerinden olan her türlü itaatin ona hasredilmesi ilkesi önemle vurgulanmıştır. Şimdi diyoruz ibadet, ibadet, ibadet. Şimdi ibadet sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek değildir. Bir sürü davranış vardır ki ibadet olarak kabul edilir. Ama tabi dersimiz şimdi onları açıklayacak derecede ne değil? Buna müsait değil, inşallah daha sonraki derslerimizde hangi davranışlar, hangi tutum, hangi itikat, ibadet hükmüne gelir, onu da ne yapacağız? Açıklayacağız, ancak bu kadar ne yapın? Bilin, bugünlük için bu kadar yetsin. Evet kardeşlerim, bu şekilde davranmak tevhidin özü. Yani şimdi bu zamana kadar anlattığımız meseleler tevhidin özü. Bu konuda <gülüyor> Muaz bin Cebel radıyallahu var. gelen bir rivayet var. Tevhidi en güzel şekliyle en vadıh durumda ne yapıyor? Bize açıklıyor. An Muaz bin rıvayet var. Tevhidi en güzel şekliyle en durumda ne yapıyor? Bize açıklıyor. An Muaz bin Cebel radıyallahu anhu bu hadisi bize ne yapıyor? Ee, rivayet ediyor. Bu hadis ondan geliyor. Kale dedi ki Kuntu rifden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde idim. Alâ himârin, bir eşek üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir eşekteydi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında neydim? Ee, binik vaziyetteydim. Yukalu lehu Ufeyrun Ona da Ufeyr deniyordu. Eşeğin ismi Ufeyr. Araplarda o gün bir adet var. Kişi Kılıcına bir isim veriyor, ayakkabısına bir isim veriyor, bıçağına bir isim veriyor, miğferine bir isim veriyor, eşeğine bir isim veriyor, koyununa, keçisine, devesine bir isim veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Arapların kavminden olduğu için, Araplardan bir nefer olduğu için o günün adetiyle ne yapmış? Eşeğine, devesine, kılıcına, sarığına isim vermiş. İşte Muaz bin Cebelle radıyallahu anhu beraberce bindikleri eşeğin ismi de Ufeyr. Şimdi kardeşler bakın yani sahabe-i kiramdaki inceliğe bakın. Bir meselede eşeğin ismini bile zikrediyor. Ne olur benim Resulullah aleyhissalatü vesselamın eşeğinin ismini bilsem ne olur bilmesem ne olur? Bilmesem ilmim azalır mı? Azalmaz. Ama bilince bunda neler var? Bir sürü hikmetler, dersler var. Öğreneceğimiz meseleler var. Belki şimdi bize çok o kadar önemli değil. Eşeğin isminin ufeyr olup olmadığını öğrenmek. Ama sonraki meselelerde bunu ne yaparız? Kullanabiliriz. Ha, nerede kullanırız? Demek ki Araplar o zaman ne yapıyormuş? Her çeşit hayvanlarına, her çeşit... Ee, meselelerine eşyalarına isim koyuyormuş. Lakab Resulullah Aleyhissalatu ne yapmış. isim İsim koymuş. Laka ayrı şey. <gülüyor> ha. <Heh>. "Fekale Resulullah vesselam dedi: Ya Muaz, ey Muaz, hal tedri hak Allah'ı ala ibadihi?" Subhanallah. Ey Muaz, sen biliyor musun ki Allah azze ve celle'nin kulları üzerindeki hakkı nedir? Bak bu hadis bize ne yapıyor? Öğretmenle öğrenci arasındaki diyalogun nasıl olmasını bildiriyor. Sadece hadisi okuyup geçir mesele değil. O hadisten ibretler çıkarmak, dersler çıkarmak. <gülüyor> Alimler bunu çıkarmışlar, bize getirmiş, koymuşlar. Biz de ne yapıyoruz? Onların kitaplarını alıyoruz, size anlatıyoruz. <gülüyor> evet. Ve ma haqqul ibadu alallah. Kulların Allah üzerindeki haklarını biliyor musun ey Muaz? Allah'ın kulları üzerinde hakları olduğu gibi. Kulların da Allah üzerinde haklar var. Senin bundan haberin var mı? Bak ne yapıyor? Soruyor. Hazırlıyor. Subhanallah. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Fekultu muazradi Allahu anhu diyoke ben o zaman dedim. Allahu ve rasuluhu a'lem. Allah ve resulü daha iyi bilir. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatındayken sahabe-i kerram bilemedikleri bir şey olduğunda Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı. Biz şimdi bize birisi sorduğunda Allah ve Resulü daha iyi bilir diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyemeyiz. Neden? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam şu anda bilecek durumda değil. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de ölücüsün, onlar da ölücü. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Artık bir şeyleri bilmekten, bir şeyleri anlatmaktan, bir şeylere cevap vermekten ne değil? Ehliyetli değil. Şimdi bize bir mesele sorulduğunda bilemezsek Allah en iyisini bilir deriz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına sahabe-i kiram Allah'u ve Resulühü alem diyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Allah'u alem demeye başladılar. Bizim için numune Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i kiramın yaptıkları. Onlar çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleriydi. Onun rahleyi tedrisinde ne yaptılar? Ders gördüler, Nasıl iman edilmesi, nasıl amel edilmesi, nasıl davranılması gerekiyorsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüler, o şekilde davrandılar. Onların davranışı böyleydi, bizim davranışımız da onların davranışı gibi olmalı. Evet, Hazreti Muaz Radiyallahu Anh'u ne dedi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah Aleyhisselatü cevap vermesi lazım şimdi. Kale, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ Allah Azza ve Celle'nin kulları üzerindeki hakkına gelince, çünkü hem kulların Allah üzerinde hakkı hem de Allah'ın kulları üzerinde hakkı vardı ya, işte Allah'ın kulları üzerindeki hakkına gelince, La hawla wa la quwwata illa billah. An yabuduğu, ve la yüshrükü bhişeeye. Subhanallah. Allah Azze ve Jele ibadet etmeleri ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. Yani tevhidle Allah Azze ve Jele ibadet edecekler ki Allah Azze ve Celle'nin hakkını ödemiş olsunlar. Evet. و حق العباد على الله الله üzerindeki kulların Allah عز وجل'nin üzerindeki haklarına gelince Subhanallah. E me la Kim ki Allah عز وجل'e şirk koşmadan hayat sürdüyse, bu şekilde vefat ettiyse, Allah Azze ve Celle'nin yarın ahirette ona azap etmemesi, onu affedip, onu mağfiretine daldırıp, rızasıyla cennetine koyması. Fekultu <gülüyor> muazzam Radıyallahu anhu ne yapıyor? Devam ediyor şimdi. Ya Resulallah büyük bir müjde aldı şimdi. Tevhid akidesi üzere yaşadığında amelin ve itikadın Allah ve Resulünün öğretisiyle paralellik arz ettiğinde bil ki Allah sana azap etmeyecek, cenneti vacip kılacak. Büyük bir müjde aldı. Müjdeyi kendi aldı ama ümmeti de ne yapıyor? Düşünüyor. Ne diyor bak? Fekultu ya Resulallah, ben ey Allah'ın resulü dedim. E fele ubşirun nase? Ben bunu insanlara tebşir etmeyeyim mi? Bildirmeyeyim mi, müjdelemeyeyim mi? Öyle değil mi? Kâl Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu sefer cevap verdi. La tubşirhum. Onlara müjde verme. Onlara bu meseleyi ne yapma? Aniden bildirme. Ne için? Feyettekilû. <gülüyor> Buna ne yaparlar? Güvenirler de işi gevşek tutarlar. Bunlar bilseler de bilmeseler de ne yapmaları lazım? İşi sağlam tutmaları lazım. E şimdi Aynı şekilde bugün bu cereyan etmiyor mu? Burada olan herkes dersin sonuna kadar beklerse dersi bitirirse Medine-i Münevvere'den gelen hurma ikram edilecek dediğimizde hiç kimse ne yapmıyor? Medine-i Münevvere'den gelen özel hurmadan yiyebilmek için çıkmıyor. Öyle değil mi? Bunu söylesek de söylemesek de dersin sonunda hurma yiyecek mi buradaki insanlar? İnşallah yiyecekler. Eğer hurmayı fareler bir tarafa götürmediyse mutfaktan. Bu da aynen böyle. Yani bizim vazifemiz bu müjde bize olsa da olmasa da ibadet taat etmek. Allah Azze ve Celle'nin emri üzere Resulullah Aleyhisselatü gösterdiği üzere Hal ve etvar tutmak. Allah Azze ve Celle bağışlar, bağışlamaz. Orası bizi ilgilendirmez. O bizim Rabbimiz. Emret emretti. Belki ibadet yaparsın, ta, ta, taat yaparsın. Allah tarafından kabul olunmaz, cehennemlik olursun. Bizim vazifemiz onun gösterdiği gibi ibadet etmek. Ama onun gösterdiği gibi ibadet eden adamın gideceği yer cennet. Hadis onu ne yaptı bize? Bildirdi. Hiç kimse ne yapmasın? Ya ibadet yaparım da cehenneme gider miyim diye düşünmesin. Cenneti isteyeceğiz Allah'tan. cehennemden de ne yapacağız? Sakınacağız. Ama ne korkusu olacak? Yaptığım ibadet ve taat, namazlar vs. emrolunan hareketler acaba bilgisizliğimden dolayı eksik olur mu, nakıs olur mu? Kabule şayan olmaz mı diye bir korku olacak içimde. Ama o korku olmakla beraber en güzel şekilde ne yapacağım? İbadetimi, taatımı ve akidemi safileştirmeye bakacağım. Evet, bu Bukhari'de geçen bir hadis. Kitabul Cihad ve Siyer. Bölümünde, 71'de. Evet arkadaşlarım, işte bu ayet ve hadisler, dinimizde tevhidin ne kadar önemli bir yer arz ettiğini, dünya ve ahirette kurtuluşun, salimlik ve selametin, mutluluğun ve cennetin, garantisinin ancak tevhidle hasıl olacağının delilidir. Şimdi tevhid nasıl? Hadi ahirette tamam ölünce tevhid üzere yürüyen kişi ne yaptı? Cenneti kazandı. E dünyada neydi kulun kazancı? Dünya mutluluğuydu. Sen savaşa gitsen karşıdaki Müslümana vursan kafir olarak Adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde ne yapıyor artık? Seni kardeşi olarak görüyor. Onun kolunu, bacağını koparsan, kulağını, burnunu kessen dahi seni öldüremiyor. Bak la ilahe illallah kelimesi öyle bir kelime ki senin canını ne yapıyor? Koruyor, ırzını, namusunu koruyor. Halbuki La İlahe illallah dememiş olsaydın Müslüman seni esir olarak almış olsaydı köle olacaktın ona. Onun bütün malı mülkü de senin olacaktı. Ama bak bir kelime ne yaptı? Dünyada canını bağışlattı, malını bağışlattı, hürriyetini, ırzını ne yaptı? Korudu. İşte böyle bir kelime. La İlahe illallah kelimesi. Ama böyle basit değil. Ha? La İlahe illallah. Şimdi... Ben Rize'de imamlık yaparken lazlar kavga ediyorlar birbirleriyle dövüşüyorlar birbirine diyor, La ilahe illallah beni diyor Dilden imanda diyor çıkarma Ya La ilahe illallah kelimesi burada lazım olan bir kelime değil La ilahe illallah kelimesinin kullanılacağı yer burası değil. Ama insanımız tabi bunu ne yapıyor? Burada da kullanıyor. Allah bize hidayet etsin, hidayetimizi arttırsın. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. <gülüyor> Şimdi ağzını açan din hakkında, iman hakkında, tevhid hususunda herkes bilir bilmez bir şeyler ne yapıyor? Yumurtluyor herkesin bir tevhid neyi var? Bilgisi, var? Bilgisi var. Herkes tevhide bir mana veriyor. <gülüyor> Ama biz bakacağız yarın bize menfaati dokunacak olan tevhidin şekli, şemaili Allah ve Resulünden geldiyse o bize fayda <gülüyor> verecek. İnsanların tevhid olarak algıladıkları, dile getirdikleri, söyledikleri, iddia ettikleri değil. Şimdi ben memurum. Bir ay çalıştığımda ne yapıyorum? Maaşı alıyorum. Bu adam da aynen benim gibi davranıyor. Ama memur değil. Ne yapıyor o da? Talha Hoca ile beraber hak ettiği parayı almak için gidiyor. Para verilen yere. Nereden veriliyorsa. Talha Bekret evet işte numaran bu al sana efendime söyleyeyim şu kadar para. Adam ne diyor? Ahmet cesametli. Arıyorlar arıyorlar Ahmet cesametli diye birisi yok şeyde. Kayıtta. E kardeşim ben de Talha Hoca ile beraber bir ay çalıştım. Kardeşim sen bir ay çalıştın da sana izin verildi mi beraber çalışacaksın çalışmanın mukabilinde Maaş alacaksın diye. E yok. Kardeşim ne hakla geldin? Ona ne yapıyorlar? Kapıyı gösteriyorlar. İşte böyle. Allah'la Celle Şanuhu kabul edilir bir anlaşma yapmayan adam yarın ahirette istediği kadar bu dünyada bir şeyler çalışmış, çabalamış olsun, bir şeylere göğüs germiş olsun. Allah kapıyı gösterecek. Nerenin kapısını? Cehennemin kapısını Allah muhafızı. Evet. Arkadaşlar yoruldunuz mu? Yok. Devam edeyim mi? Biraz böyle Toparlayalım Tamam inşallah Evet Şimdi dedik ya Herkes bir şey söylüyor Kimse eksik bırakmıyor Eksik bırakırsa günaha girer sonra Öyle hissediyor Evet Şimdi bu tevhid diye Dile getirilenlerin bazısı tamamen doğru. Allah böyle söyledi Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Bu böyle olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu Bukhari, Müslim'de bu şekilde. Evet. Ne yapmış? Dile getirilmiştir. Müzine sayı Ebu Davut ibn-i Mace'de. Üçte rahimahumullah bunları böyle kategorize etmişler. Hepsi delilli, ispatlı. İşte bir grup var ki bu şekilde ne yapıyor? Kur'an'dan, sünnetten, sahabe icmağından, Müctehid imamlarımızın, rahmetullahi aleyhimecma'in sahih ve salim olan kavillerinden getiriyor önümüze ispatlı, şahitli neler koyuyor? Delilleri koyuyor. Tevhidle alakalı bütün ibareleri sunuyorlar. Bunların hepsi doğru. Bazıları da tamamen yanlış, boş ve hurafat şeylerdir. Bazıların ise bir kısmı doğru, diğer bir parçası ise aslı astarı olmayan şeylerin, batıl görüşler ve inançların, hikayetin bulaştırıldığı inanç sistemine dönüştürülmüş, aslı heyet ve heybetinden tamamen uzaklaştırılmış Karman çorman kozmopolit bir durum arz etmiştir. Bakıyorsun ki bir nebze Kur'an'dan alınmış, bir nebze İncil'den, bir nebze Tevrat'tan, bir nebze onun bunun meselesinden, batıl dinlerin kaynaklarından. Sübhanallah ne yapamıyorsun? Salim bir akideyi tutamıyorsun bu kimselerle. Evet kardeşler. Bize dünya ve ahirette menfaat verecek olan akidenin tevhidin ve ibadetlerin ne olduğunu en güzel şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun güzide ashabının selef salihin denilen seçilmiş üç neslin Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in Bunların hayat standartlarında görüyoruz kurtuluş çaresini Evet İslam uleması rahmetullahi aleyhi mecmain tevhidin ne olup olmadığı hakkında pek çok sözler söylemiş. Bu meseleyi delilleriyle ispat etmek için ciltlerle kitaplar telif etmişlerdir. Bugün elimizde var. Bir kimse gündelik içeceği sigara parasını 10 gün toplasa ne yapıyor? Birkaç cilt Kitap alıyor, tevhidle, ile amelle, ıhlasla alakalı. Evet, bu konuda bize ışık tutacak olan alimlerimiz pek çok. Ama bu alimler arasında İmam İbnu i Teymiye'nin, rahimahullah, hem kalemiyle hem de kılıcıyla bu meselenin savunulması, ne olduğunun, ne olmadığının ortaya çıkarılması için, Kendisinden önceki ulemanın sözlerini ayetlerle, sahih hadislerle ve bunların delalet ettikleri manaları toplayıp bize en doğru şekilde intikal etmesi, gerçekten ettirmesi, gerçekten takdire şayan bir davranıştır. Allah Azze ve Celle kabrini nurlandırsın. Hem onun hem de İslam'a hizmet eden müçtehitlerin, mücedditlerin ve ulemanın. Evet kardeşlerim. İmam Rahimahullah bu konuda Mecmu'l-Tevhid isimli kitabında sayfa 108'de Şöyle söylüyor. Tevhid, La ilahe illallahı söylemek, manasını bilmeden ve gerekleriyle amel etmeden, sadece dille telaffuz etmek değildir. Tevhidi ne yapıyor şimdi açıklarken? La ilahe illallahı söylemek, manasını bilmeden ve gerekleriyle amel etmeden, Sadece dille telaffuz etmek değildir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. E ne yaptı la ilahe illallah? Neyini değiştirdi senin? Bir kimsenin halini değiştirmeyen la ilahe illallah kelimesi ona fayda sağlamayacak. O la ilahe illallah kelimesi senin... Halini değiştirecek, yaşantını değiştirecek ki la ilahe, illallah, la ilahe illallah yerini bulsun. Evet. Bakın şimdi İmam Rahimahullah ne yapıyor? Ne kadar güzel açıklıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi yemin olsun insanın kalbine oturtuyor. Bakın ne diyor? Münafıklar bile bu kelimeyi söylemelerine Münafıklar bile bu kelimeyi söylemelerine sabaka verip namaz kılmalarına rağmen kafirlerden daha aşağıda cehennemin en dibinde olacaklardır. Münafıklar la ilahe illallah Muhammed Resulullah söylüyorlar. Namaz da kılıyorlar gösterişte. Oruç da tutuyorlar ama Allah'la baş başa kaldıklarında hallerinde bir değişiklik oluyor mu? Evet, la ilahe illallah'ı söylemek, bu sözü telaffuz etmekle beraber, kalbin bu kelimenin manasını bilmesi, buna da dikkat edin, buna inanması, bu kelimeyi tasdiklemesi, sevmesi ve bu kelimeye bağlı olanlara muhabbet bağlaması, bu kelimeye muhalif olanlara da Buğz edip onları sevmemesi Ve onlara apaçık düşmanlık göstermesidir demiştir Evet, bütün bunları görüp idrak ettikten sonra Tevhidle alakadar olan hadisleri ve bunların arz ettiği önemi birazcık açalım Şöyle birazcık da 5-10 dakika daha sabredin, sıkın dişinizi inşallah ne yapacak bitecek. Evet. La ve la illa billah. Kardeşler <gülüyor> İmam Buhari'nin ve İmam Ebu Davud'un rahimahumullah kitaplarında kaydettikleri bir rivayet var. Bu rivayeti Ebu Said el Hudri radıyallahu anhu ne yapıyor? Bize aktarıyor. 2 arkadaş var. Geceleri ne yapıyorlar? Beraber kalıyorlar. Ve bir tanesi sabahtan geceden sabaha kadar uyuduğu vakte kadar ne yapıyor? Kul hüvallahu ehad. Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuvan Döndürüp döndürüp bunu okuyor. Arkadaşının ilgisini çekiyor. Sabah olunca gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu meseleyi anlatıyor. Yani sadece kul huvallahu ehad okudu. Tebarekeyi ammeyi, efendime söyleyeyim Yasin'i, ee Bakara'yı şunu bunu okumadı deyip de arkadaşının yaptığı bu işi adeta küçük görüyor. bunu ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor bakın. Subhanallah. Bizim küçük gördüğümüz şey Resulullah'ın gözünde ve Allah'ın indinde ne kadar büyük bir şey. Canımı elinden tutan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an'ın üçte birine denktir. Bir adam bir gecede Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyamaz. Ama ne yapıyor? Bir defa Allah ehad suresini okuduğunda Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi sevap alıyor. Bakın sevap almak ayrı şey, hatmetmek ayrı şey. Açık gözlük yapıp da efendime söyleyeyim, üç defa Allah ehad okuyup da Kur'an-ı Kerim'i Katmettim demeyelim yani böyle bir çıkıntılık da yapmayalım. Evet kardeşler bu Bukhari'de ve Ebu Davud'da bulacağımız bir hadis dedik. Bukhari'deki numarası 7374, Ebu Davud'daki 1461. Yine Bukhari ve Müslim'de bulunan bir hadis Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizden geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor bir seriye gönderdi bir yere. Başlarına da bir e, adam kumandan olarak tayin etti. Bu mübarek kişi sabahleyin, akşamleyin ve yatsıda kıraatı ne yapıyor? Fatiha'yı okuyor. Ondan sonra bir zam sure okuyor. Ondan sonra da arkasından muhakkak kul huvallahu ahad okuyor. Sayır kimselerin bu ilgisini çekiyor. Ve döndükleri zaman Resulullah aleyhissalatü selama ne yapıyorlar? Bunu adeta şikayet ediyorlar. Diyorlar ya Rasulullah, Fatiha'yı okudu. zamm sure okudu. Bir de döndü kulhu huvallahu ahad okudu. İkinci rekatta Fatiha'yı okudu, Zamm-ı sure okudu, döndü Kulhuvallahu Fatiha okudu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bakın kardeşler, bazen ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Direkman cevap veriyor. Bazen de sorduruyor. Ne için bu şekilde yapıyor? Gidin sorun. Hani bugün bazıları kalbini okudu bilmem ne yaptı işte levh baktı, haberdar oldu. Ya, Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam kalbini okuyamıyor adamın. Levh-i mahfuz'a bakamıyor. Ulan levh-i mahfuz. Bakal Hasan dayının hesap defteri mi? Veresiye hesap defteri mi ki? İsteyen açıp bakıyor, isteyen efendime söyleyeyim, istediği yeri siliyor, istediği yeri ne yapıyor? Ekliyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Resulullah Aleyhissalatu yapamadığı meseleleri, yapmadığı meseleyi bunlar nasıl yapıyorlar? Kardeşler, Allah'a yemin olsun eğer biz Kur'an'ı iyi bilmezsek, biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını iyi bilmezsek, sahih hadisleri bilmezsek bu din düşmanları, bu gizli din düşmanları aşikar ve sırri olan din düşmanları bir şeyler uydururlar. Biz de onların sakallarına, sarıklarına, cübbelerine, şalvarlarına, sopalarına, değneklerine, misaklarına bakarız. Bunlar bir şey söylüyor sanarız. Ama Kur'an ve sünneti en iyi şekilde bildiğimizde hemen terazi, Kur'an ve sünnet olduğu için adamın sözünü ölçeriz deriz ki bu sıfır. Solda sıfır. Burası uydu, burası uymadı. Evet. Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ اَلَّا تَدْغَوْفِ الْم۪يزَانِ Allah Azze Allah Azze ve Celle ve sema'ı semayı yükseltti ve vada'al mizan ölçüyü teraziyi koydu elle tağavfil mizan sakın sakın ölçüyü teraziyi bozmayın buradaki dinde ölçü ve terazi Kur'an ve sünnetin nasıdır Kur'an ve sünnete uymayan bir şey batıldır evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bilemedi adamın neden okuduğunu. Dedi gitin sorun bakalım dedi niye okuyormuş. Bak burada bize bir ders var. Birinden bir şey gördük. Hadi ben batıl o adam. Ya onun yaptığı olur mu ya? Onun yaptığı dine uymuyor. Git sor bakalım ne için yaptı? Aslını öğren. Başkasının dedikodusuyla adamı ipe salma. Git bakalım ne için yaptı bunu. Gidin diyor sorun. Gidiyorlar soruyorlar. Adam ne diyor bak. Subhanallah. Çünkü diyor bu sure Rahman olan Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını dile getirmektedir. Bu sebeple ben onu okumayı çok seviyorum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidip söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kendisine şüphesiz bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin onu sevdiğini haber veriniz. Adam Allah'ın sözünü seviyor. Allah'ın sözünü sevdiğinden dolayı Allah onu sevmiş oluyor. Evet bu da Bukhari'de, Müslim'de ve nesaide bulabileceğimiz bir hadis kardeşlerim. Evet. La hawla ve la kuvvete illa billah. La hawla ve la kuvvete illa billah. Evet. Kardeşler kelme-i tevhidin ve la ilahe illallahın manası hakkında ilim ehli şöyle diyor az bir şey kaldı hemen inşallah biraz daha sıkın ne kadar sıkarsanız o kadar iyi olur inşallah Allah'a yemin olsun melekler bizi şimdi ne yapıyorlar tavaf ediyorlar bu hususta hadis var bak dedikodu yapmıyoruz günaha girmiyoruz dinimizi öğreniyoruz nereden Allah'ın dilinden Celle şanuhu. Resulullah'ın dilinden sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimizden bir şey katıp koyuyoruz mu? Hocam böyle söyledi, şeyhim böyle söyledi. Lan ben böyle inanıyorum. Görmüyor musun sen benim sakalımı, sen bana güvenmiyor mu? Böyle diyoruz mu? Demiyoruz. Allah kal Allah ve kal Rasulullah. Bizim için bu kifayet ediyor. Kimin için kifayet etmez etmesin. Allah Azze ve Celle bu itikat ve amel üzere ruhumuzu bizim kabzetsin. Evet, şimdi bu kelimenin manası yalnızca Allah'a ibadet edin, ondan başkasına ibadette bulunmayın demektir. Kardeşler, ibadet şumullu bir kelimedir. Onun için ibadete giren davranışları çok iyi bilmek lazımdır ki bilmeden de olsa Allah Azze ve Celle'nin gayrına ibadet etmiş olmayalım. Evet. Bu la ilahe illallah. Kelimesinde ne var? Bir red var, bir kabul var. Evet, sırf red ve inkar etmek tevhid demek değildir. Mesela, la ilahe demek tevhid değil. İlah yoktur demek, reddetmek, kabul etmemek tevhid demek değil. Neden? İlah yoktur demek, la ilahe demek. Ateistler de la ilahe diyorlar. İlah kabul etmiyorlar. Aynı şekilde red olmaksızın tek başına kabul de geçerli değildir. Nasıl? Sorsan diyor o kafirlere dünyayı ve ahireti kim yarattı? Allah yarattı. Mükevvenatın sahibi kim? Allah'tır. Rızkı veren kim? Allah'tır Yaratan ve öldüren kim? Allah'tır Bak adamlar ne yaptılar Allah'ı kabul ettiler Bunların kabul etmesi Bu kişilerin Allah Azze ve Celle'yi kabul etmesi Reddetmeden ilahları reddetmeden Allah Azze ve Celle'yi kabul etmesi Tevhid mi? Değil Çünkü Hristiyanlar da Yahudiler de ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin Allah'lığını kabul ediyorlar. Yaratıcı Allah'tır diyor. Yağmuru yağdıran Allah'tır diyor. Öldüren Allah'tır diyor. Dirilten Allah'tır diyor. Sırf red kabul değil, sırf kabul de kabul değil. O zaman La ilahe illallah derken ilk önce bütün ilahları, sahte ilahları reddedeceksin İbadete layık ve müstehak olan sadece Allah Azze ve Celle'yi kabul edeceksin. İbadete layık ve müstehak olarak. İşte nedir? Tevhid budur. <gülüyor> evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeli müşrikler arasındaki düşmanlığın sebebi La ilahe illallah kelimesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Muhammedul Emin ismini veren, sıfatını veren kimdi? Mekkeli Müşrikler. Mekkeli müşrikler. En yakınları. Evet. Ama ne zaman Allah'tan gayrı putları tekizim edeceksiniz. Onları kabul etmeyeceksiniz. reddedeceksiniz. Bütün itaatlerinizi, ibadetlerinizi Allah'a hasredeceksiniz. Dediği an ne yaptı? Dananın kuyruğu koptu. Çünkü Mekke'de, Mekke'de Kabe-i Muazzama'da içinde ve dışında 360 put vardı. Onlar biliyorlardı putların hiçbir naneye, hiçbir işe yaramadığını. Ama geçimleri, dünyalıkları, o putların sırtındandı. Çevre civar kabilelerden ahmaklar altınlarını, gümüşlerini yüklenip geliyorlardı, putlara vakfediyorlardı. E Put yemediğine göre, altını gümüşü takınmadığına göre, elbise giyip de süslenmediğine göre onlar ne yapıyorlardı? Aralarında üleşiyorlardı. Biliyorlardı Allah Azze ve Celle'ye ibadetin taatın edilmesinin gerekli olduğunu. Ama işlerine gelmediği için bunu dile getirmiyorlardı. İşlerine gelmediği için bunu uygulamıyorlardı. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siz iki yüzlülük yapmayın. Sizi yaratan, size rızık veren, kainatın idarecisi olan Allah Azze ve Celle'ye ibadetinizi hasredin dediğinde işlerine gelmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı en çok sevdikleri halde en çok düşman oldular. La ilahe illallah kelimesi. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle tevhidi hem kelime cihetiyle telaffuz etmeyi hem de tevhidin gerekleriyle amel etmeyi cümlemize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Vallahi tevhidsiz insan yaşarsa, tevhidsiz şekilde ruh teslim ederse, bütün hayatı ne kadar insani cihette, sevgiye, saygıya, zenginliğe bilmem neye gark olunmuş olsa dahi yarın Allah'ın huzurunda hiçbir şeye ne yapmayacak? Yaramayacak. Allah Azze ve Celle tevhid ehli olarak ruhumuzu kabzetsin. Bizi tevhid ehli olarak burada birleştirdiği, cem ettiği gibi Resulullah Aleyhisselatü dizinin dibinde de Cennette haşr cem eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil âlemin. Subhanakallahumma <gülüyor> ve bihamdik eşhedü en lâ ilâhe illâ